Evet şimdi kardeşimiz sormuştu. Kardeşimiz sordu. Diyor ki kadınlar diyor kendi aralarında evlerinde toplanarak 3-4 kadın 5 kadın 10 kadın bunların sayısının önemi yok. Kadınlar kadın kadına imamlık yapabilir mi? Cemaatle namaz kılabilir mi? diye sordu. Biz tabi buna cevap vermiştik ama tekrar cevap veriyoruz. Mesela ee, dedik ki kadının mescide gitmesi mescide gitmekten alıkonamaz ancak bir kadının evi mescitte kılacağı namazdan daha hayırlıdır. Dolayısıyla eğer erkeklerle beraber kılıyorsa kendisi için en hayırlı safın en gerideki saf olduğu en şerli safın da en öndeki saf olduğunu. Ancak eğer çocuklar varsa Erkekler, sonra kadınlar, e, pardon erkekler, çocuklar ve ondan sonra kadınların olması gerektiğini ve böylelikle en son safın onların olduğunu söylemiştik ve onlar için en hayırlı olduğunu. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki bir kadının evinin en ücra köşesinde kılacağı namaz, onun için mescitte kılacağı namazdan daha hayırlıdır. Peki kendi aralarında toplanarak, soruya karşılık olarak cemaatle namaz kılabilirler mi? Bu konuda Bazıları buna ihtilaf ettiyse de aslında kadının kadınlara imamlık yapması caizdir. İmamlık yaparken diğer kadınların ne önüne geçer ne de arkalarında kalır. Onlarla aynı safta durur. Mesela diyelim ki imamlık yapacak kadın, o e, öndeki safın orta yerinde durarak, Orta yerinde durarak, mesela diyelim ki bir kişiyle kılacaksa, eğer iki kişilerse biliyorsunuz sünnetteki ikinci kişi yani imam olacak kişiyle diğer kişi yan yana dururlar. Ayaklarını birleştirirler, omuzlarını, ayaklarını birleştirirler. Yan yana dururlar ve o kişi sağında kalır. Çünkü birisi geldi Allah Aleyhisselatü ve Vesselam namaz kılarken ona tabi oldu, solunda durdu Aleyhisselatü namazda namazdayken onu tuttu ve sağına geçirdi. Dolayısıyla sünnet olan imamın sağında durmak. Bir kadın bir kişi ile kendisinden başka bir kişi ile veyahut bir kadın topluluğuyla beraber cemaatle namaz kılmak istiyorsa o zaman o safın o safla aynı hizada durur. Ne önünde durur ne de gerisinde durur, aynı hizada durur. Peki bununla ilgili delilimiz nedir? Hasan-ı Basri tabiinden olan Hasan-ı Basri kendisi yani kendisi gerçekten çok muttaki, halim ve tabiinden, sahabeden, bizzat hadis nakleden bir kimsedir. Onun annesi, Hasan-ı Basri'nin annesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmü Seleme Radiyallahu Ramazan'da kendilerine imamlık yaptığını ve kendileriyle aynı safta durduğunu haber vermiştir. Yani o diyor ki, ee, Hasan-ı Basri'nin annesi ve e, müminlerden bir kadın topluluğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmü Seleme radıyallahu Anh'e kendilerine imamlık yaptı ve onlarla aynı safta durdu. Ey Yani safın içinde durdu ancak imam olarak onlara namaz kıldırdı ve bu Ramazan'da bu imamlığı kendilerine yaptı. Bu ee, bu okuduğumuz rivayet İbn bir şey benim, ravileri sika olan bir senetle bunu rivayet ettiğini söyledik ve bununla beraber aralarında Ata, Süfyan, El-Sevri, El-Evza'i, i̇mam Şafii ve Ahmet ibn Hanbel, İbni Rahuye, İbni Hazm ve başkalarının bulunduğu bir grup ilim adamı, kadının kadınlara imamlığını caiz görmüşlerdir kadının kadınlara imamlığını caiz görmüşlerdir. İbn Hazm'ın El Muhallas'ında ve yine İbnül Muzir'in El Evsat'ta bu nakilleri görürsünüz. İbnü Cüreyh şöyle diyor: Kadın önlerine geçmeden diğer kadınlara imamlık yapabilir. Farz olsun, nafile namaz olsun. Öteki kadınlarla aynı hizada durursa onlara namaz kıldıra bilir. Ahmed ibn Hammal rahimehullah'a soruyorlar. Diyorlar ki, "Ey imam," diyorlar. "Kadın kadına imamlık yapabilir mi? Böyle bir soru soruyorlar. Kadın kadına imamlık yaparsa namazları sahih olur mu?" diye soruyorlar. İmam Ahmed Rahim Allah diyor ki eğer onlarla aynı safta duracaksa namazları sahihtir. Dolayısıyla erkeğin yani veya erkeklerin kıldığı cemaatle namaz konusunda kadınlarda bir farklı durum ortaya çıkmakta o da kadının ön plana çıkması. Çünkü Allahu Tealaüsselam diyor ki en hayırlı saf en arka saf. Yani kadının en önde olması, önde olmasını Doğru bulmuyorlar ve aynı Ümmü Seleme radiyallahu anh'in Resulü Aleyhisselatü değerli eşi annemiz Ümmü Seleme radiyallahu anh'in yaptığı gibi en ön safta yani en önde imam gibi şu an bir erkeğin durduğu gibi değil onlarla aynı safta olarak kadının kadınlara namaz kıldırması caizdir. İnşallah bununla ilgili e, bu da Mesailül İmam Ahmet 408 numarayla geçen bir haber ee, inşallah bunun caiz olduğunu görmekteyiz ve söylemekteyiz hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve öyle bir uygulaması vardı mesela e, Ramazan'da kadınlara özel imam tahsis edilirdi namaz kıldırması için mesela eee Urve bin Zubeyr şöyle diyor. Şöyle diyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ramazan ayında iki kari yani iki Kur'an okuyucu imamı belirlemişti. Übey erkeklere Ebu Hasme'de kadınlara namaz kılıdırıyordu. Ve yine Ramazanda teravih namazı için kadına mushaftan okuyarak da olsa imanlık yapacak bir mahremi varsa bu daha faziletlidir. Yani kadının camiye gelmesindense evinde yine gece ibadetlerini yapması daha faziletli. Çünkü Ümmü, Ümmü Aişe radıyallahu anh hakkında sahih olarak nakledildiğine göre bir kölesi mushaftan okuyarak kendisine imamlık yapardı. Yani Ümmü Aişe radıyallahu anh'ın kölesinden biri mushaftan okuyarak kendisine imamlık yapıyordu. Burada zaten Hanefi'nin görüşlerini nakletmedik olabilir yani onların Hanefi'nin, İmam Hanife'nin belki bu, bu anlamda yine e, bir yanılgısı olabilir. Ancak ona bakmak lazım, ona bakmak lazım. E, dolayısıyla, dolayısıyla bizim için önemli olan nakillerdir ve biz bu nakillere bağlanarak hareket ederiz. Zaten biz şunu da söyledik yani cemaatle namaz kadınlar için farz değildir onu da söyleyelim. Yani bu konuda sizin söylediğiniz kimselerle ciddi bir ihtilaf gütmenize veya ciddi bir efendim e, ne diyelim cedelleşmeye gitmenize gerek yok. Çünkü size farz değildir. Yani ne camide ne evinizde. Dolayısıyla kılmak isterseniz bu sizin için kılınacağı kılınacağının caiz olduğunu söylüyoruz biz. Ee, az önce yaptığımız nakillerle. Evet Başka e, var mı soru? Bu minval üzere olabilir, başka da olabilir. Eyvallah. Biz bir daha e, söylemiş olduk. Bu sefer kayıt da ettik. Ee, i̇nşallah bu, bu kaydı da linkte paylaşacağız. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.